يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا زديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم ومن يسع الله ورسوله فقد فازا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة النار Evet değerli arkadaşlar Daha önceden de ilan ettiğimiz üzere Bu akşam Cumartesi gecesi Sizlerle beraber Yine Şeyhul İslam ve Muslimin Muhammed İbni Abdül Vahab Muhammed İbni, İbni Süleyman'ın Yazmış olduğu Kaleme almış olduğu Tehlif etmiş olduğu çok önemli bir Kitabını ser etmeye başlayacağız bu kitap, diğer okumuş olduğumuz, bunu müellife ait olan, okumuş olduğumuz, serhin etmiş olduğumuz kitaplarına göre daha kapsamlı, daha geniş, içerikli ama diğer kitaplarıyla aynı özelliğe sahip. O da yine tevhidin uluhiyet kısmını anlatıyor. Yine tevhidin bize, e, diğer üç kısmından daha ziyade uluhiyet babına vurgu yapıyor. Ama bu kitapta bir özellik daha var, diğer. E, tevhidin bazı diğer kısımları olan isim sıfatlar kısmına da ne yapıyor? Gelecek olan batlarda gelecek olan konulardaki bu sonuna doğru e, değiliyor. E, bu kitap gerçekten ilim talebeler tarafından değer verilmesi gereken önem verilmesi gereken Hatta e, ezber yapılması gerekli olan kitaplardan bir tanesi yani uluhiyetle alakalı uluiyet tevvil alakalı ibadetin yalnızca Allah'a Teala ya yapılması ile alakalı, Gerekli bütün delillerin hemen hemen zikredilmiş olduğu bir kitap. Yani müellifin kendi sözüne e, rastlamamızın az olduğu, ihtimalin az olduğu bir kitap. Yani müellif burada hep allah Teala'nın şu buyruğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu gibi delillerle bu kitabı ne yapmış? Süslemiş. E, e, kitabı bunlarla ihtiva etmiş. Kitabı bunları ihtiva etmiş, kapsamış, içermiş. Ondan dolayı yani bu kitabı ezberleyen kimse e, müellifin Muhammed bin Abdülvahab'ın kendi sözünü değil de direkt allah Teala'nın kitabından ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden deliller ezberlemiş olur. Ki e, burada güzel bir tarafta müellif rahimahullah burada e, hem bab başlıkları olarak yani konu başlıkları olarak hem de başlıkların altında babların altında zikretmiş olduğu ayetler ve hadisler olarak baktığınızda mükemmel bir tercih yani bu işe olan vukufiyeti e, tevhidle alakalı olan e, yakın e, ilişkisi ona öyle bir meleke kazandırmış, öyle bir vasıf nitelik vermiş ki, yani allah Teala'nın kitabından öyle ayetleri, öyle yerlere koymuş, getirmiş ki, yani okuduğu zaman insanın, dinlediği zaman insanın, gerçekten şaşırası geliyor. Bu yüzden bizim gibi, yani ilim talebesi olan arkadaşlarım, burada, bu ders dinlerken, bu dersi dinledikten sonra özellikle, bu kitabın metnini bulup, Arapça metnini bulup, her hafta aldığımız kadarıyla, hemen hemen yaklaşık olarak, her hafta bir bab alacağız zaten o babı ezberlemesi iyi olur, hayırlı olur ve ilim talebinde biraz daha ciddiyet sahibi olduğunu gösterir yapmış olur, göstermiş olur. Bundan önceki okumuş olduğumuz kitaplar da aslında müellife ait olan eee Usul gibi, Talaidü'l Arba gibi e, bu kitaplar da ezberlemeye, ezberlenmeye layık, ezberlenmeyi hak eden kitaplar. İsteyen isteyen o kitapların ezberinden başlar. Önce der ki hocam ben o kitapları ezberlemek istiyorum. Biz bundan sonra yeni bir e, metot deneyeceğiz sizlerle beraber. Yani bu kitapları ezberlemek isteyen arkadaşlar e, bu dersten sonra Cumartesi günününki dersten sonra başka bir e, günde tahsis edebiliriz o arkadaşlara konuşulur oturulur. O arkadaşlardan bu kitapların ezberini dinleyeceğiz. Yani diyebiliriz gelip hocam ben işte 3 esası ezberleyeceğim sana dinleteceğim. İşte Kavayi arba 4 kuralı ezberleyeceğim sana dinleteceğim kitab Tevhid'i ne sana dinleteceğim. Biz inşallah o arkadaşlardan bu kitapların metinlerini dinleyeceğiz. Arapça okuyan arkadaşlara da ne yapacağız? Arapçalarını kısa ifadelerle çözerek metini vereceğiz. Onlar da yani bu kitapları ezberlemiş olsunlar. Diyor ki müellif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim kitab Tevhid Müellif'in kaleme aldığı bu kitap, e, alimler diyorlar ki kendisi Muhammed ibn Abdullah Basra'ya gittiğinde orada insanların bu uluhiyetle alakalı olarak ibadette kulların Allah'a <gülüyor> hatta olduğu fiillerinde, Allah'a yaptıkları fiillerinde düşmüş oldukları şirk olaylarını çokça gördüğü bir yer Basra. Oradan döndüğünde, tabi orada diyorlar ki kafasında toparladı, derledi. Ee, yeniden Nezit bölgesine döndüğünde bu kitabını ne yaptı? kalem aldı, tehlif etti. Müellif Rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu kitabına e, başlıyor. Bu kitabının adı biliyorsunuz, kitab Tevhid. Hakkullahi al abil Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan Tevhid kitabı. Yani kitabın başlığından da anlaşılacağı üzere Müellif Rahimahullah burada bize daha çok Uluhiyet Tevhidini anlatacak. Niye müellif, ha ı tevhidini sürekli bize anlatıyor? Çünkü alimler diyorlar ki, müellifin kitaplarına bakıldığında, eserlerine bakıldığında, onun, böyle piyasada birçok kitabım olsun da, üzerinde başta işte yazar olarak, Muhammed bin Abdullah'ın yazmış olduğu, tehlif etmiş olduğu kitaplar, kitap kütüphanelerdeki raflarda yer alsın da, benim adım tanınmış olsun gibi bir hedefi yoktu. Onun hedefi, toplumda gözüken ihtiyaç duyular, problemli olan meselelere ne yapmak? El uzatmak ve onlara çözüm bulmaktı. Ondan dolayı müellif, müellifin yazmış olduğu kitaplara baktığınızda hep bu konuyu işlediğini görürsünüz. O dönemde de, o dönemden sonra da müelliften sonraki dönemlerde de bugün yaşamış olduğumuz günümüzde ve peygamberlerin yaşamış olduğu çağlarda da, her peygamberin kendi yaşamış olduğu çağlarda da sorun hep aynı sorundu. allah Teala'ya ortak koşulan, şeytanın insanları şirketi sürdüğü bu uluhiyet tevhidiydi. Yani müellifin o döneminde göstermiş olduğu ehemmiyet nasıl gerekirse bugün de bizlerin e, bu tevhidin kısmına, uluhiyet kısmına önem göstermemiz devam edecek. Kıyamete kadar da bunu yapacak? E, devam edecek. Çünkü aleyhisselam bunu haber vermiş. Bununla ilgili hadisler bizlere beyan etmiş, buyurmuş ki şirk hala ümmet için çok tehlikeli bir şey olacak. Hatta e, yani kureşli e, kadınların e, lat ve menatın etrafında, latın etrafında tavaf etmedikleri sürece kıyametin kopmayacağını ne yapmaktadır aleyhissalatü vesselam üzere? Hı. Haber vermektedir. Yani yeniden insanlar ne yapacaklar? O manada şirke e, yönelecekler ve kıyarlık bundan sonra e, kopacak. O yüzden yani bu bakımdan ve bundan öte bizim yaşamış olduğumuz çağda komşumuzdan, çevremizden namaz kıldırmış olduğumuz cemaatten eşimizden, dostumuzdan gördüğümüz üzere, duyduğumuz üzere İnsanlar e, bugün maalesef şirk diyebildikleri şeyin aslında baktığınız zaman tehlikeli olduğunu, o kadar insanların hatalarının büyük olduğunu, tehdit diyebildikleri şeyin de aslında ne olduğunu görüyorsunuz? Şirk olduğunu görüyorsunuz. Çünkü neden? İnsanlar şirkin ne olduğunu, tehditin ne olduğunu iyi dinledikleri için, bununla ilgili tariflerin doğru düzgün yapılmadığı için, konuyla ilgili ayet vadislerin sürekli tekrarlanmadığı için, ezberlenilmediği için insanlar e, iki terimi birbirine karıştırmışlar. <gülüyor> Muallif kitabında dikkat ederseniz hamd ve salvele getirmiyor. Yani, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala resulillah demiyor. Çoğunuz muskalar bu şekilde. Ee, alimler diyorlar ki İmam Bukhari de işte buna bakarsanız İmam Bukhari'nin sahihine, onun da bu şekilde kitabına başladığını görürsünüz. Direkt ne yapıyor? Hamdelerin siz vesallelerin siz Melih Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi hadisiyle başlıyor kitabına? İnnemel a'malu billiyyâd. Ameller niyetlerle makhbuldur tabisisiyle başlıyor. Niye böyle yapmışlar bazı alimler kitaplarını yazarken neden ham deleği ve salvaleyi tercih etmişler? Allah onların bu yapmış oldukları, e, izlemiş oldukları yönteme bir çıkış yolu buluyorlar. Onların gayelerinin, hedeflerinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, biliyorsunuz Aleyhissalatullah vesselam erke e, krallara, meliklere mektuplar yazarken onlara mektuplarıyla, onların mektuplarında neyle başlıyordu? Besmeleyle <gülüyor> başlıyordu. Yani ne yapmıyordu? Besmele'den sonra hamdele ve salvele <gülüyor> yazmıyordu. Sadece ne diyordu? Bismillahirrahmanirrahim diyordu. Ama hutbelerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken neyle başlıyordu? Allah'a Allah Allah Allah hamd ile başlıyordu. Diyor ki alimler, işte Muhammed'in i̇bn Abdullah Hak gibi, Muharim diyor, onların metodunu uygular alimlerin besmeleyle yetinmelerinin sebebi onların yazmış olduğu bu kitaplarını İnsanlara gönderilen bir mektup olarak gönder, görmelerinden dolayıdır. Yani biz bu kitapları yazdık. Bu kitaplar size ulaşan ulaşılmak gereken okumanız gereken değer nedir? Risaledir, mektuptur. Nasıl ki aleyhissalatü vesselam elçilere göndermiş olduğu, onları tevhide çağıran tebliğ nitelikli mektuplarda besmeleyle yetinmiş. Bizler de diyorlar bu kitaplarınızda ne yapıyoruz? Besmeleyle yetiniyoruz. Besmeleyle ilgili arkadaşlar gereken ee, sözleri daha önceki derslerimizde Söylemiştik ee, Onun için Ona değinmeyelim En son yapmış olduğumuz devrede de e, Şeyh Ebu Salah e, Gerekli şerhi Tesiri yapmıştı Ancak e, ifade etmemiz gereken Bir şey var Besmele ile alakalı kitaplarda Bazı şerh kitaplarında görürsünüz Hadisler zikredilmektedir İşte Allah'ın ismi zikredilmeyen her iş Kesiktir, kopuktur başka rivayetlerde Allah'a hamd ile başlamayan her hiç kopuktur gibi ee, hadisler zikredilmekte. Bu hadisler ilim ehlinin çoğuna göre zayıf hadislerdir. Ancak bu hadislerin zayıf olması demek bizim e, işlerimize, bizim kitap tehlifimize e, besmele ile başlamamamız gerektiğini ne yapmaz? Göstermez. Neden? Çünkü bizatihi Allah-u Teala kitabına başlarken ne başlamış? Besmele ile başlamış. Sahabeler o şekilde ne yapmışlar? Kayıt altına almışlar. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü mektuplarını yazarken neyle başlamış? Besmele ile başlamış. İlla bizim e, bir tehlif, kalem, tehlif, e, kitap tehlif ederken, e, bir risaleyi e, kaleme alırken e, besmele ile başlamamız için bu şekilde nas olan bir delile ihtiyacımız yok. Bunun dışında bir sürü ne var? Delil zaten var. Diyor ki Fetül yazarı ki biliyorsunuz Fetül mecid diye bir kitap var ki bu kitap kitabı tevhide yazılmış şehirlerin en güzellerinden en kapsamlarından bir tanesi. Bu kitabı kim yazıyor? Muhammed bin Abdullah'un torunu Hasan bin Abdurrahman tam tersi. Abdurrahman bin Hasan. Abdurrahman bin Hasan kalem alıyor bu kitabı. Kendisi Muhammed İbni Abdullah torunu. İbrahim Paşa tarafından öldürülen, idam edilen bir zat. Genç yaşta zannedersem hatırladığım kadarıyla 30 kişidir, 33 yaşında da herhalde e, idam ediliyor. Zannedersem e, Abdullah İbni Hasan bu şekilde vefat ediyor. İstanbul'da. İstanbul'da. E, bunun yazmış olduğu Fethül Mecid. Fethül Mecid adlı kitap. E, kitab-ı tevhide yazılmış şerhlerin en kapsamlısı diyebiliriz. Ondan önce yazılmış Tefsir-ül aziz -ül Hamid adında başka bir şerh var ki o Fetul Mecid'den daha kapsamlı daha geniş olmasına rağmen yazarı ne alamamış onu tamamlayamamış. Yani hala eksik içinde. Bu ise Abdülhamir İbni Hasan ise Fetul Mecid'i yazarak o Tehsir El Hamidi ne yapmış? Hem tamamlamaya çalışmış hem de onda zikredilen bazı şeyleri <gülüyor> özetleyerek iki, iki elimiz arasına bu kitabını koymuş. Aleyhisselam Allah'a emanetler. Yani kitabı Temhid adlı eserin e, kendisini tanımakla birlikte onunla ilgili yazılmış şerhleri de ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Yani Fethül Mecid bunların en meşhurları. Fethül Mecid bunların en meşhurları. Yazarı kimdi Arkadaşlar Abdurrahman bin Hasan. Kim oluyor bu? Muhammed Abdullah'ın sorunlu oluyor. Oluyor ki kendisi diyor ki ben diyor dedemin yazmış olduğu kendi eliyle yazmış olduğu bir kitab-ı tevhid hattı ile yazılmış olan bir kitab-ı tevhid muskası gördüm. Onda diyor ne vardı? Elhamdülillah vardı. Ve salatu ve ala rasulillah da vardı diyor. Yani bir bakıma da diyebiliriz ki müellif işte buna neyle başlamıştır? Hem besmeleyle hem hamdeleyle hem de salveleyle başlamıştır. Daha önce zikretmiştik Allah'a hamd etmek nedir? E, şükürle arasındaki fark nedir? Hamd etmek nedir? Şükretmek nedir? Ondan sonra <gülüyor> salat nedir? Salat bitirmek nedir? Bunların hepsine değinmiştik. Hatırlayanınız var mı? Evet. <gülüyor> hamd nedir? Hamd <gülüyor> dil Evet hamd dil ile Allah-u Teala'yı tazim ederek ne yapmak? <gülüyor> Yüceltmek. Tazim ederek, kalbinde ona karşı duyduğun bir ney azamet hissiyle, <gülüyor> duygusuyla büyüterek, düzelterek, dilinle yapmak bunu? Zikretmek. Yani elhamdülillah demez. Biz buna ne diyoruz? Hamd etmek diyoruz. Peki şükür nedir? Şükür. Şükür, dil ile, kalp ile ve yapılan yapılan ve sadece yücelttiğin, şükrettiğin kişinin sahip olduğu kemal sıfatlarından dolayı sana karşı yapmış olduğun iyiliğe karşılık olarak da söylemiş olduğun övgü. Yani bir adamın, bir adamın atabileciliğine güzel atabilmesine şükür mü edersin anıt mı Çünkü şükürde ne var? Şükürde sana yapılacak olan beni olması lazım. İhsan, iyilik olması lazım. Yani Allah-u sana bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetlere ne yaparsın? şük Şükredersin değil mi? Ama Allah Teala'nın noktansız, eksiksiz sıfatlarını yad etmen, bunları zikretmen, bunları sena etmen, buna biz ne? Şükür mü diyoruz, hamd mı diyoruz? Hamd diyoruz. Mesela düzgün. Yani sensin ki Ya Rabbi seni uyku tutmaz. Sen uyumazsın. Senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bundan dolayı işte sana ben ne yaparım diyoruz? Hamd ederim. Tamam. Ve yani hamdı neyle söylüyoruz biz? Dilimizle söylüyoruz. Ama şükür, şükür Kalp, Kalp ile olur, dil ile olur ve azalarla azal, azal. olur. Ve aynı şekilde sana yapılan bir nimete, verilen nimete karşı ya da onun dışında başka şeylerle şükredilir. Yani bu bakımdan şükür ney daha? Kapsamlı. Yeniş, kapsamlı. Bu bakımdan hamt daha ne? Dar. Tamam Salat ise neydi? Salat etmek. Nebi Allah peygambere salat etsin diyoruz. Bunun manası ney? salat etsin onu ne yapsın? övsün, dedik ki Buhari'de Ebu Ali'nin Tadişinden rivayetle Allah Teala'nın salat etmesi ne demekti? övmesi demekti aynı şekilde bazı alimler diyorlar ki salat etmek aynı zamanda ne manaya gelir? dua, dua etmek ne, ne diyorlar? çünkü Aleyküm Aleyküm Buhari'nin hadisinde ne diyor? inna el-melaikete salli el-melaikete salli ala ahalikum melekler sizlere ne var? Dua, dua eder. <gülüyor> Madun tum evet, da mada ne fi sala? Namazda olduğunu söylenir. Melekler de ne yapar? Du, salat, eder. Yani. salat eder, dua eder. Ne der? Allahın maksir hu, Allahın maksir lahu var Ne der melekler? Işte. Allah'ım <gülüyor> ona maksir et, onu başla. Bu açıklamada ne anlıyoruz? Meleklerin salat etmesini demir. Du, Duar du, dua mı? İki şekilde ne yapabiliriz bunu? Açık Açıklayabiliriz. Oradaki kapı açık mı? Açık. Sessiz ve sıcak oldu. Gelelim Kitab-ı Tevhid. Kitab-u Tevhid Var olan nuskalarda Kendi hattıyla hatta onun öğrencinin ondan sonra Gelenlerin yazmış olduğu e, Nuskalarda Betme'lerden sonra neyi zikrediyor? kitab <gülüyor> Tevhid <gülüyor> Aslında bu kitab <gülüyor> Tevhid başlığı Kitab'ın ana başlığı <gülüyor> Kitab'ın ana başlığı Kitap nedir arkadaşlar kitap? Yani Türkçede Bu şekilde geçmiş Bu manada geçmiş bir isimdir. Arapçada K, T ve Ba kelimeleri bir araya geldiğinde Ketebe gibidir araya geldiğinde. Bir şeylerin bir araya gelmesi demek. Toplanması bir araya gelmesi demek. Mesela Ketebe deniyor. Ketebe Arapçada ee, ordu karargahına Ketebe deniyor. Neden Ketebe deniyor? Çünkü askerler orada bir araya ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar. Peki kitaba neden kitap denmiş. Hayır Yani kitabı oluşturan şeyler nelerdir? Kelimelerdir. Kelimeler oluşan şeyler Fahlerdir. Yani harfler bir araya geldiği için kitaba denmiş? Kitap denmiş. Tevhid ise arkadaşlar Tevhid ise Arapça'da bizim burada Arapça dersine gelen arkadaşlar hatırlayacaklar bir kalıp vardı Fahale yufa'lu Tes'il vahhade yuvahidu tevhid. Bu da nedir arkadaşlar? Birlemek. Allah'ı bir kılmak. Kulların mağbud olarak Allah'a ne yapması? Birlemesi demek. Yani buradaki tevhidten müellifin kastettiği şey hangi tevhid? allah Teala'nın mağbud olarak me'luh olarak, ibadet olunan olarak kullar tarafından ne yapılması? Birlenmesi. Biz buna ne diyoruz? Tevhid diyoruz. Daha önce de değindik arkadaşlar biliyorsunuz. Yeniden değinmemizin bir zararı yok. Tekrar etmemiz e, faydalıdır. Çağlar boyunca asırlar boyunca tarihler geçtikçe insanlar ölüp onların ardından çolukları, çocukları geldikçe bir sorun var ki bu sorun hiç değişmemiş. O da şirk sorunu. İnsanlar fıtrat gereği, doğası gereği allah Teala'ya inanır olarak doğmuşlar. Müslüman olarak doğmuşlar ki aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyra radiyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste bunu bize bildiriyor. Her mevlüt, her doğan ne, neye, neye göre doğar? <gülüyor> fıtrat üzerine doğar. Daha sonradan onun babası ne yapar? <gülüyor> Hristiyan yapar. Daha sonradan bu onu <gülüyor> Yahudi yapar. Daha sonra annem babası ne yapar? Mecusu yapar. Ne biliyor Aleyesat Daha sonradan anası babası onu Müslüman yapar. Yani mevlut doğan çocuk bebek İslam fıtratı üzerine doğa. Yani bu da demek ki oluyor ki, bu da demek oluyor ki insan doğduğunda bir yaratıcı olarak, rızık verici olarak, hayat veren olarak bir yaratıcıyı kabul eder. Ve büyüdükten sonra da aslında bu devam eder. Yani tarih boyunca, çağlar boyunca insanla doğa gereği, fıtratı gereği yüklenmiş olan bu bilgi genelde kabre girene kadar değişmeden ne yapıyor? Tamam. Devam ediyor. Ee, ancak insanın daha sonradan değiştirilen, kurcalanan, şeytanın teşviş yaptığı, uğraştığı bir bölümü var ki çağlar boyunca da hep şeytan insanları bunu, bu şekilde yaklaşmış, buna çağırmış. Ve peygamberler de bu amaç ve gayeyle şeytanın yolunu etmeye çalışmış ve insanları doğru olan bu kısma davet etmiş. Biz de bu kısma ne diyoruz? <gülüyor> Uruhiyet tevhidi diyoruz. Yani Mekkeli müşriklere de sorduğumuzda daha önce hep ayetleri okuduk. Onlara dediğimizde Men geri ve göğü kim yarattı dedik, diye sorduğumuzda Allah ve Allah peygamberine onlara sor geri ve göğü kim yarattı diye sorduğunda, onlar ne diyeceklerdi? <gülüyor> Onu Allah yarattı diyeceklerdi. <gülüyor> Elazizul Alim onu yeri ve gökleri aziz olan alim olan Allah yarattı diyeceklerdi. Ve yani Allah Teala diyor ki: "Kul limenil ard ve fiha. İn kuntum ta'lemun." ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara Mekke'li müşriklere "Limenil ard men fiha? Yeryüzü ve yeryüzünün içindeki her şey kime aittir? İn kuntum ta'lemun." Şayet biliyorsanız bildirin. diye soruyor Mekke'li müşriklere. Mekke'li, müşriklere, Mekkeli müşriklere ki Yer, yeryüzünde olan ve yeryüzünün içinde olan her şey kime aittir? Allah Lillah. Allah'ın mülkündedir. Allah'a ait. Ondan sonra diyor ki, <gülüyor> De ki diyor onlara bu cevabı aldıktan sonra, yani öğüt almıyor musunuz? İbret almıyor musunuz? Vermiş olduğunuz cevaptan, allah Teala'nın yerin göğün yeryüzündeki her şeyin sahibi olduğunu bilmenizden dolayı bunu ikrar etmenizden dolayı öğüt niye almıyorsunuz? İbret niye almıyorsunuz? Sonra diyor ki, Soranlara, kul, mer Rabbi sallalahu sisteley, var Rabbul arsin azim, 20 ve azim olan, büyük olan arşın Rabbi kimdir diye sor. Mekke'li müşriklere, yaşamış olduğunu, sahabet ettiğin, tevkettiğin insanlara? Onlar ne diyecekler? Tequluun Allah, onun, onların Rabbi kimdir diyecekler? Allah, Allah. Allah da diyecekler. Hemen diye gidiyor, kul, avelatette kul. O arada niye takmıyorsunuz? Yani Allah'a şirk koşmaktan, aracılar koymaktan, başkalarından medet bulmaktan, başkalarına ona yaklaşmak için şefaat talebinde bulunmaktan niye sakınmıyorsunuz? Yani sizler kabul ediyorsunuz ki, yedi kat göğün, Rabbi olan, yaratıcısı olan ve azim olan, büyük olan, yüce olan, arşın sahibi olan Allah'tır onu yaratmıştır. Onu yaratırken hiçbir şeye ihtiyacı yoktu, kimseye ihtiyacı yoktu, hiçbir aracıya ihtiyacı yoktu. Bununla kalkıp bunun ardından da sakınmayın, takvalı olmayın, korkmayın. Diyorsunuz ki, menat ve onun dışındaki bütün putlar ne bizim? Allah'la beraber yana, ibadet yonaktığımız, ona yaklaşma amacıyla ibadet yönettiğimiz ilahlardır. İşte Allah sana onun içinde gidiyor onlara. Kul, ya sakınmıyor musunuz? Yani neden sakınmıyorsunuz ki? Yani söylediğiniz sizin saçmalık, mantıksızlık. Çünkü bunu kabul etmeniz. Burada onu Rab olarak kabul etmeniz, burada uluhiyet olarak, ibadetlerinizi yalnızca ona yapmanız tezhidini kabul etmenizi gerekli kılıyor zaten. Yani bunu kabul eden, bunu ne yapmalı? Kabul etmeye Yani zorlanmasın kabul etmeli. Hiç sekelemeden, geri geri gerisin geriye gitmeden, <gülüyor> ısrar etmeden demedi. Evet ya. <gülüyor> Bak bu adam bize soruyor. Ben Rabbusse, Mavatisse Bey. Yedi kat görü Rabb'i kim? Yaratıcısı kim? Yöneteli kim? bundan daha o azim olan arşının Rabbi kim? Biz de diyoruz ki Allah e, şu bizden bundan daha basit bir şey istiyor. Ne o? Doğamızı yalnızca ona yapmamız şu aracıları kaldırmamız. Yani şunda da sorunları yok. Yani şu problem de yok. İbadet Allah'ın ibadet onunla kabul ediyorlar onlar. Yani diyor ki evet allah Teala ne yapar? İbadeti Hı -hı. hak eder. Ama yalnızca tek başına değil. Hı -hı. Yani onlardan istenen şu Rab olarak kabul ediyorsunuz İbadeti yapmayı layık olarak yine kabul ediyorsunuz Sizden istenen çok basit küçük bir şey O ne? Aracıları şefaatlerini yapmanız Kaldırmanız Onun için Allah taleple diyor Kul onların, yüzüne böyle, onların yüzünü kızartacak şekilde takılmak mısınız diyor Sonra devamlı yine sor diyor Kul men biedi melekutu kulli şey Ve hu yücidu vela yücadu aleyh her şeyin mülkü, hükümranlığı kimin elindedir diye sor onlara. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ Koruyup kollayan ve koruyup kollamaya, himaye ihtiyacı olmayan kimdir? Onlar diyecekler ki اِنْ كُلْتُمْ Şahit biliyorsanız onlara sor de. Onlar ne diyecekler? سَيْكُولُونَ <gülüyor> Allah. Allah diyecekler. Her şeyin mülkü onun elinde diyecekler. Koruyup kollayan odur. Onun koruyup kollamaya, himaye ihtiyacı yoktur. Yine bunu böyle söyleyecekler. O zaman nasıl oluyor da böyle sihire, büyüye kapılıyorsunuz, büyüleniyorsunuz da hakikate karşı gözünüzü ne yapıyorsunuz? Kapatıp yumuyorsunuz. Yani bu ayetler neyi gösteriyor? Açık bir şekilde, şüphesiz bir şekilde, ortada hiçbir bulanıklık bırakmadan neşevi müşriklerin yaratıcı olarak, Rab olarak, malik olarak, yeri ve göğünü çekip çeviren olarak kabul ettikleri tekdir. Yaratıcı vardı. O da kimdi? Allah. Allah. Yani ile Kur'an bunun önümüne ne yapıyor? Evet. Koyup seriyor. Ama onların sorunu neydi? Onlara tezhit dendiğimde inkar ettikleri, kabullenmekten kaçındıkları, gerisin geriye gittikleri, bak bizler atalarımızı, babalarımızı, analarımızı bu şey üzerinde bulduk diyerek kılırttıkları mesela neydi? İbadeti yalnızca, yalnızca tek olan, hak olan ne yapmak? Allah'a Allah yapmaktır. Onun için peygamberlerin ve peygamberlerin davet ettikleri toplulukların arasındaki sorun tespit edilirse, problemlerin ne olduğu anlaşılırsa kişiyi dine sokacak olan kelime-i tevhidin manası da ne yapmış olur kendiliğinden? Ortaya çıkmış olur. Yani şimdi bizler bu dersleri anlatıyoruz. Bu dersleri anlayan daha sonradan evinde Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlere dönen bir adam kalkıp La ilahe illallah demek Allah'tan başka bunun manası Allah'tan başka hakim yoktur demek. ya da bunun manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek. Diyebilir mi? Mümkün, mümkün. mümkün mü bu? Hı? Bunu diyen insan bunu diyen insan ne yapmamış olur arkadaşlar? Bu kelimeyi tebhidi anlamamış olur. Peygamberlerin gönderilmiş ve amacı olan ritaleti dini yapmamış olur? Anlamam. Anlamamış olur. Yani biz kalkıp Kelime-i Allah'tan başka meydana getirmeye, yaratmaya yüceyden kimse yoktur diye tefsir yapan tefsirine bu manayı sokan adam hakkında bu adam la ilahe illallah'ın manasını doğru bir şekilde anlamamıştır desek bu adam hakkında zulmetmiş olur muyuz? Etmemiş. Etmemiş oluruz. Bilakis bu adam önce kendine zulmetmiştir sonra kendi kitabını okuyup dalale düşen sapıklığa düşen insanlara ne yapmış olur? Zulmet. Zulmetmiş olur. Yani güneşin günün ortasındaki açıklığı şekliyle açıklığı gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın La ilahe illallah deyin, felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz dediği, La ilahe İllallah'ın tek doğru manası vardır, ona nedir arkadaşlar? Allah'tan başka, Allah'tan başka ilah yok mudur, yoksa Allah'tan başka ibadeti hak eden ilah yok mudur? Allah'tan başka ilah var mı? Var. Allah'tan başka ilah? Var. Çok var. Türbeler var, Yahudiler üzeri ilah edilmişler, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı ilah edilmişler, Bugün her mahallede hemen olan bir var? İlah var. Ne demek ilah? Ne demek. İlah ma demek, demek mağbud demek. Yani ilah kelimesi, Arapça'ya baktığımız zaman Elihe, ye'lehu kökünden gelmiş. Elihe, ye'lehu ilaheten ve uluheten. Bunun anlamı nedir? Me'luh, yani mağbud. ibadet umut. Yani Allah'la birlikte tapınlan, ibadet edilen, ibadetin kısımları kendisine yöneltilen üst sürü ne var? ilah var. Ama tek bir tane bu ibadettir hak eden tek bir ilah var. O da kim? Allah. O yüzden diyoruz ki La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur Sonra müellif rahimahullah diyor ki Ve kavli الله Teala kitab-u dedi. Tevhidin kitabı. Sonra geldi dedi ki hemen bakın başlık atmadı. Bu babın başlığı yok. Ve <gülüyor> kavlillahi diye de okuyabiliriz bunu. Ve <gülüyor> kavlullahi diye de okuyabiliriz. İki türlü bunu ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Ve kavli yani <gülüyor> diye okursak bunu nereye abdeleriz? Nereye göndeririz? Kitab-ı <gülüyor> Tevhidi. Tevhidin kitabı ve allah Teala'nın tevhidle alakalı şu buyruğu direk affedersek, kavlillahi diye okuyoruz. Arapçanın zenginliği bu arkadaşlar. Ve kavlillahi taala ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa ya'budun. Hemen müellifin ilk olarak geçti ayet bu. Ben cinleri ve insanları hiçbir gaye için, hiçbir, hiçbir hikmet için yaratmadım. Ancak onları bana ibadet etmeleri için bu gayeyle ile yarattım. Yani bu ayette bizlere Allah Teala ibadetin ibadetin tabun insanların ve cinlerin yaratılma gayesini anlatıyor ne o yaratılma gayesi <gülüyor> ibadet <gülüyor> Allah ﷻ halayen yapmak <gülüyor> ibadet etmek <gülüyor> diyor ki alimler Allah Teala bu ayette iki şeyden bahsediyor birincisi insanların cinlerin yapmış olması <gülüyor> yaratmış olması bu Allah tarafından gerçekleştirilmiş nedir? Bir husustur. Allah-u Teala ve insanlar ne yapmıştır? Evet. Yaratmıştır. İkinci husus ise bu yarattığı cin ve insanlardan istediği ve ne mazze allah Teala'nın bir şey var. Ne allah Teala'nın insanlardan ve cinlerden istediği şey? Yalnızca ona i̇badet edilmesi. ibadet edilmesi. Peki bu gerçekleşmiş durumda mı? Her cin ve her insan allah Teala Teala'ya, yalnız allah Teala'ya ibadet ediyor mu Hayır. Hayır. Bu gerçekleşmemiş durumda. Neden gerçekleşmemiş durumda? Evet. Çünkü allah Teala'nın iradesi, allah Teala'nın iradesi, allah Teala'nın iradesi, ikiye ayrılır. Bir kevni iradesi, bir de şer'i iradesi. Allah-u Teala kevni olarak ne yaptı? İstedi insanların rejimleri yaratmayı ve insanların rejimler ne oldu? Yaratıldı, bitti. allah Teala istediği bu kendi tarafından yapıldı. Şer'i olarak peygamberler gönderip, kitaplar indirerek bir şeyler istiyor allah Teala, insanlardan yapmalarını. Bu şer'i olarak istediği şeylerin gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi kime bağlı? İnsanlara bağlı. İnsan yaparsa allah Teala'nın da bu isteği şer'i iradesi olmuş olur. Gerçekleşmiş olur. Yapmazsa Gerçekleşmemiş olur Şimdi allah Teala o zaman bize hikmeti hikmeti anlatıyor, ifade ediyor. Diyor ki, cinlerin ve insanların yaratılma gayesi nedir? Allah Yalnızca Allah'a ibadet. İlla liya'budun. İlla liyuvahidun. Yalnızca beni ne yapmaları? Zillemez Zillemez. Birlemeleri. Hangi konuda birlemeleri? Deminden ayetler okuduk. Tek yaratıcı olarak, yerin göl sahibi olarak her şeyi mülkü elinde mülkü elinde bulundurarak olarak mı dirilenmesi gerek Allah Teala'nın? Evet. Yoksa Aleyküselamünaleyküm ve rahmet. Yoksa evet. ibadetin tüm türleriyle yalnızca ona yapılarak Allah Teala'nın mabut olarak mi? hangisi arkadaşlar? Evet. Kim? Evet. Elbette ki ikincisi de. Allah Teala'nın arkadaşlar bu ibadet sizin ona ibadet etmemize kesinlikle ne yok? İhtiyaç yok. Hemen ayetin devamında ne diyor Allah Teala? مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَلَا اُرِيدُ مِنْهُمْ اَنْ يُطْعِمُونَ Bu ayetler hemen peşinde diyor ki Ma اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Ben onlardan ne istemiyorum? Rızık istemiyorum. وَلَا اُرِيدُ مِنْهُمْ اَنْ يُطْعِمُونَ Ben onlardan beni doyurmalarını da ne yapmıyorum? İstemiyorum. اِنَّ اللّٰهُ وَالرَزَّقٍ Bir rızk olan rızık demek kimdir? <gülüyor> Allahı. Zul kuvveti metin kuvvet sahibi Metin olan güç sahibi kimdir? Allah'tır. Yani şunu da anlamayın diyor kullara. Ben sizleri bana ibadet etmeniz için yalnızca bu gaye için yarattım ama bu ibadetten benim çıkarıma olan benim ihtiyacım olan bir husus yok. Çünkü ben neyim? Zul kuvveti metin İşte bu ayet sizler arkadaşlar oğlunun ve cinlerin bu şekilde yani bu gayede bu amaçla yaratıldığını söylüyor. İbn-i Kayyim Kur'an-ı Kerim'i şöyle taradığında, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda şöyle ince bir e, ifade ile bizlere bizlerin gözünün önüne şunu veriyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim'i şülavet ettiğiniz zaman onun diyor şu şeylerden haber verdiğini görürsünüz diyor ki ya Allah Teala kendi isimlerinden sıfatlarından haber verir dimnahu razaqurukuwa silmatin kullahu allahu had Allahu ssaad lam yelit walam yule walam yakulahu kufana hat yani ayetler ya Allah'tan bahseder isim sıfatlarından bahseder biz bu tebliğler ediyoruz isim ve sıfatlar tebliğ ya Allah Teala tevhide davet eder. Şirkten sakınınız. Ayetlere baktığınız zaman neyi görürsünüz? Allah Teala'yı tevhide davet ettiğ ettiğini görürsünüz. Mesela bu ayette olduğu gibi "Ve Allah Teala, Oman halakul cinne ve'l insa illa li ya'budun." Yani ayetler ya Allah'tan kendisinden isim istifadalarından bahseder. Ya tevhide davet eder, şirkten ne yapar? Sakının. U'budullah. Namın Allah'a ibadet edin. Ve la tusyiku bihi şey'en. Ona hiçbir şey ne yapmayın. Ortak koşmayın. Malikun min ilahil gayr. Kunna mes'aun lisen min yoktur. İlah yoktur. Görüyor bakın hep ne? Tevhidten yani tevhide davet, yaultaşıktan da ne var? Sakındığıma var. Ya da ne var? Ayıklara bastığınız zaman bunlar yoksa <gülüyor> ya Allahu Teala'nın yapmamızı istediği bir emir var. Ya da sakınmamızı istediği, ondan uzak durmamızı istediği bir emir var. Yasak var, nehi var. Bunun tevhidle alakası ne? Bu da tevhidin neyi arkadaşlar? mükemmelatı, yani seviri tamamlıyor unsurlar. Yani sen bunu kabul ettikten sonra yalnızca ibadete layık olanın Allah olduğunu kabul ettikten sonra, şirkten sakındıktan sonra senin yapman gereken bunu eyleme denilen gereken ne var? Bazı şeyler var. İşte allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onları senden ne yapıyor? Yapmanı emrediyor sana. Ev çekmeni istediği bazı yasaklar var. Onları ne yapıyor? Senden istiyor. Ya da allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neden bahsediyor? tevhid ehline yaptığı ikramdan hem dünyada hem de ahirette onlara bahsetmiş olduğu nimetlerden bahseder. Ya bakarsın Allah'ın ayetlerde... tevhid ehliğine haber, hmm. müminleri, salih amel işleyenleri, iman edenleri ne yapar? sürekli cennetlerle müjdeler, altlarından ırmaklar akan, cennetlerle müjdeler, onlara huriler müjdeler. Yoksa ayetler neden bahseder arkadaşlar? Şirk ehlinden, müşriklerden, onların dünyada başına gelen afetlerden felaketlerden, belalardan ve onları kıyamet gününde bekleyen azaptan. azaptan. İbn-i işte Kur'an-ı Kerim'in hepsi aslında ne anlatıyor bize arkadaşlar? Tevhidi anlatıyor. İsim sıfatı anlatıyor, rububiyetini anlatıyor, uluhiyetini anlatıyor, emir var, nehi var, tevhidi tamamlayan unsurlar var, tevhidi gerçekleştirmiş tevhid ehli var, onu gerçekleştirmeyen şirk ehli var, onların başlarına gelen musibetler, belalar var. Yani Kur'an-ı Kerim bu gözden okunduğu zaman her ayet ne yapıyorum arkadaşlar? Size tevhid anlatıyor ki zaten o da nedir? İnsanın evet. yaratılış gayesi. O ma halkul cinnen wal-insa illa biyabudud. Sonra müellif Rəşilallah devamında diyor ki: Wa qaulhi şu buyruğu wasallam. Ve lğat bğsnâti kulli ümmetin rasulun. Yzr her ümmete, her millete, her kavme ne gönderdik? Bir evet. Resul gönderdik. Bir Elçi gönderdik. Niçin gönderdik? Eni'budullah. Allah'a Allah kul edin. Ve çtenibu tağut. Tağuttan da ne yapın? <gülüyor> Sakının demeleri için. Yani Allah'ın Allah Allah Allah gönderdiği Allah rasuller, Allah Allah elçiler her çağda her sardır, asırda şu vazifeyle şu mesuliyetle insanların karşısına çıkmışlar. Eni'budullah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyor ki bu ayetlerde de ne var? La ilahe illallah'ın manasını açıklarken, tesislerini yaparken demiştik ki La ilahe illallah'ın kaç tane hürriksini vardı erkanı? İki. <gülüyor> İki. Neydi? <gülüyor> nefi ve Allah. ispat. Burada da bakın ayete ispat ve nefi. Önle de nefi dedik, sonra ispat dedik. İbadeti yalnızca ne, ne yapacaksın? Allah'tan başka önleyeceksin ki hiçbir şekilde ibadet olunmaz ibadet yoktur. Ancak kime için ispat bunu? Allah için. Allah için ispat edeceksin. Tağut nedir? Tağut Tağut kelimesi İbnül Kavim'in de tarifin çok güzel bir şekilde yaptığı ki İbnül önce Seleften Tağut'la alakalı neler var? Tefsirler var. Mesela onların İbnül Kattab Tağut hakkında diyor ki Estağut eşşeytan diyor. Kim de tağut, şeytan diyor. Câbirullah diyor tağut kehân, kehân, kehâptan zor aleminu şatîn. Şeytanların üzerlerine indiği geldiği kimlerdir? Kehînlar. Gayb tanabildiğine sihirbazlar diyor. İmam Malik ne diyor? Tağut kulu ma'ubiden ilbu nillah. Allah'tan başka ibadet edilen her şey nedir diyor? Tağuttur diyor. Bunların tarifleri arasında hiç biri yoktur aslında. Bakılıyor Her biri ne yapmış? Tağut'un bir çeşidini, bir yüzünü almış, tarif etmiş. Yani İmam, İmam Malik. Malik. Malik. İmam Malik. Ee, İbnül Kayyimiz de diyor ki ma tecavaza bi'il abdu haddehu min ma'budin ev matbu'in ev muta' a. Kulun itaat ederek yahut hı hı. ibadet ederek Yahut ittiba ederek, tabi olarak haddi açtığı, kendisine sınırı açtığı her şey tavuttur. Kulun ibadet ederek, itaat ederek ve ittiba ederek, peşinden giderek haddi açtığı şey. Yani kulun ibadet konusunda kula süzülen tibihi hat nedir? Yalnızca Allah'tan isterler değil mi? Mesela şefaat talep etmesi. Mesela Yardım istemezsin, mesela medet olması, mesela yetiş demesin. Bunların kul için sizden sınırın ne, ne, nereye kadardır? Allah için yapılması gerekiyor. Kul bunlar bu sınırı aşarsa, derse ki ya Abdülkadir Geylani derse. Evet. O zaman ne olacak? O kişiye göre, o, o kişinin tağutu ne olacak? Abdülkadir Geylani olacak diyor halimler. Tabi burada Abdülkadir Geylani gibi, eee çaldıysından medet umulmayı, umulmasından, doğa olup edilmesinden razı olmayan insanlara biz ne demeyiz? Tağut, tağut demeyi demiyoruz. İsa Aleyhisselam'a da Allah'tan, Allah'a beraber ne almış? İbadet edilmiş. Ama İsa Aleyhisselam bundan razı mıydı? Değildi. Hemen yani biliyoruz ki o zaman diyoruz ki kişi bakımından, kişinin haddi açtı. Tağut demek tağut. Allah taala Nuh'un gemisinden bahsederken, Nuh e, Tufan'dan bahsederken diyor: Lemma taqla ma? Sunahınca haddi açınca. Haddi açınca. Yani toğyan demek, tagut demek, haddin açılması demek. Kulun haddi açtığı kişi ibadet ederek, itaat ederek, boyun bükerek, tabi olarak haddi açlığı her şeye diyorumuz. Tamam. Tagut diyoruz. Yani bazılarının sınırlandırıp böyle e, işte yöneticiler taguttur. Allah'ın hükmünü leğmetmeni diyerek e, bu tarifini atmıyoruz böyle sıkıştırıp e, sınırlandırmıyoruz. Zira yani bugün Allah'tan gayrı ibadet edilen, medet umulan, çaput bağlanan, gidilip yardım istenen her şey nedir? Tagut. İbn Kayyim dedi bu bakımdan çok kapsamlı. Kullu ma tecavaza lil abdu haddahu min mabudin aw matbu'in aw muta Damna men li rahime Allahu ve kadha rabbuka alla ta'budu illa iyah. Ve kadha rabbuka rabben latif. hükmetti emretti. Rabbin emret. Ne emretti? أَلَّا <gülüyor> تَعْبُدُوا Ne yapmayın? İbadet etmememizi emretti. İlla <gülüyor> اِيَّا Ancak ona ibadet etmenizi emretti. Bakın, <gülüyor> kelime-i tezirici bir Anlatım tarzı. Değil mi? فَقَدَى Rabbu'ke أَلَّا تَعْبُدُوا Rabbin ibadet etmemenizi إِلَّا <gülüyor> اِيَّا Ancak ona <gülüyor> i̇badet etmenizi emretti. Ne var önce bakın. <gülüyor> Allah tabudu. bu buna ne diyor Arapçada? Nefi. Sonra illa İyyahu. Bu ne? İspat. İspat. Yalnızca ona ibadet etmenizi ne yaptı? <gülüyor> emretti. Bu ellifin bunda ayetlere bakın. Hep neyi anlatıyor bize arkadaşlar? <gülüyor> La ilahe illallah anlatıyor. Tevhidi anlatıyor. Uluhiyeti. Özellikle uluhiyetinde anlatıyor. Anlatıyor. Oturduk bu kulüme ensenon sabırız ya oğul. Kulüme diyor ki Muhammed ve, udun, ve, udun, ve udun yer yer Quindi, huh? Allah ve la şey'a. Allah. Allah. Allah buyuruyor ki Allah'a ibadet edin. Ve la tusyiku bihi şey'a. Ve la tusyiku. Şirk koşmayın, ortak koşmayın. en, Hiçbir şey. Yani burada artık bu ayeti, bu ayetin doğru anlaşılması gereken mana ne bilir? Allah-u neydi? Ortak koşmayın. Yaratıcılığında mı? Rab oluşunda mı? Malik oluşunda mı? Bu ayet neyi anlatıyor bize? <gülüyor> <gülüyor> Ulufiyetini anlatıyor. Niye? Çünkü zaten bu ayetin bir toplum, Peygamber'in hitap ettiği toplum ne değildi? allah dolayı, bu bahsetmiş olduğumuz konularda şirk koşan bir toplum değildi. Sorun ne hemen bu ayetlerin çekilmesi gereken manada ne diyor, Uluhiyet. Uluhiyetinde ona neler yapmayın, ortaklar koşmayın. Burada Fethül Necid'de bizim elimizde bulunan şerhte müellif ne demiştik? E, diyor ki, Muhammed İbni Abdullah'ın torunu, ben diyor burada birçok da şu anda zikredeceğim ayet diyor, daha sonradan gelmekteydi ama ben bunu burada zikrediyorum ki Daha sonradan biraz sonra gelecek olan Abdullah Mesut'un eseriyle ne olsun Ondan önce gelmiş Şerh olmuş olsun Ondan peş peşe gelmiş olsun diye Öne aldım diyor bu ayeti bu şekilde zikrettim diyor <gülüyor> Diyor ki Allah-u Teala Ey Muhammed de ki, <gülüyor> Ne yapın Gelin اَتْلُمَا هَرَّمَ Rabbukum, Ne <gülüyor> <gülüyor> yapayım ben size okuyayım silah et edeyim. Şimdi ben herkese bir ses dinlecek Aşağı doğru vermiyorsun hasta olacak. ki De ki Muhammed Aleyhisselatü'ne de ki ben Rabbimizin haram kıldığı şeyleri ne yapayım? Söyleyeyim okuyayım. Allah dağıyla diyor ki bunu insanlara nida et, seslen nedir bu Allah-u haram kılığı şey sıralamaya bakın, çok dikkat çekici yani bugün desek ki hatta bu derslere gelen arkadaşlara, bizi dinleyen arkadaşlara sorsak bile şöyle gaflet anında olsalar hani şimdi klimayla, hani herkesin aklı klima da ya desek ki böyle Allah'ın en büyük haramını söyle, der ki en büyük haram var, diyorsan Allah'ın içki içmek işte rina etmek, sırsızlık yapmak Şirk ile, yani sizde bile şirk ne olabilir? Akla gelen en son şey olabilir. Halbuki öyle değil. Haram dendiği zaman, akla gelen ilk şey nedir? Şirktir yani. İşte diyor ki Allah bana, çağır onları diyor. Ötru, tilavet edeceğim gelin de. Gelin size ben bunu tilavet edeceğim, okuyacağım. Haramları gelin öğreteceğim sizinle. Çünkü Mekkeli müşriklerde de haram bazı şeyler vardı. Hür kadının zina etmesi neydi onlara göre? Haram. Hür erkeğin yalan söylemesi haram. Onlara göre bazı neler vardı haram olan şey ya bu, bu toplumda böyle değil mi? Bir kadın çocuğuna ekmek besliyor, kırık ekmek kırı dökülüyor, çek kırı dökülüyor yere. Dur diyor haram. Üzerine basmasın kimse diyor, aman diyor. Çarpılırız diyor, Allah korusun diyor değil mi? Ama kadına bakıyorsun diğer taraf açık başık. Kabine yanından giderken çapul bağlıyor, bu haram değil. Niye? Çünkü insanlara bu öğretilmemiş. Haram denince akla ilk şık olarak ne yaptığınızda şirk? hani Şimdi bazen üniversite sınavlarında olsun, memnun sınavlarında olsun, adam soru soruyor. Yani sorunun şıklarında doğru cevabı ihtimali olan üç tane şık olabilir. İki tane şık olabilir. Ama adamın senden istediği şey ne? O ilk, en önemli olan, tek doğru olan. Şimdi biz de ki haram nedir? A şıkkı şirk, B şıkkı içki içmek, C şıkkı, yani üniversite <gülüyor> sınavında böyle sorsak, zina e, etmek, D e, şıkkı e, yoldaki e, taşa çekme atmak, böyle şeyler söyleyecek. Bir insan, ki, zina etmek haramdır dese bu soruya doğru cevap vermiş olur mu? Olmaz, olmaz. olmaz. Çünkü şirklar arasında ne var? Şirk var. Akla gelecek ilk haram neyiz? Şirk. İşte Aleyhisselatü Vesselam da onu söylüyor. Bakın diyor ki, اَلَّا تُشِّكُوا بِهِ شَيْعَا İlk haram geldi. اَلَّا تُشِّكُوا بِهِ شَيْعَا Ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Ola her şey ortak koşmaz. Bir şey ortak koşmaz ne o zaman? Şirk ve taram Onu birleyin demiyor Ayetin devamında, akabinde. Çünkü niye bir insan şirki öğrenirse, şikten kaçarsa Allah ne yapar zaten? Birler Yani ikisi bir arada bulunmayan Terimlerden bir tanesi Tezhit şirk Tezhit şirk Bu tür ikisi bir arada bulunmayan şeylere ne diyoruz biz Arapça'da? makib diyoruz makib yani çelişki yani zıp birbirine zıp derken bu manada zıp yani ya olacak ya o olacak. olacak yani içinden birisi mecburen bulunacak en la tuşyikû bihi şey'en en la tuşyikû bihi şey'en hiçbir şey Allah ne yapmayın toşlaş başına yıkıyor ve bilvalideyni ihtâne anne babaya ihtanda iyilikte bulunun وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ اِلْ اِمْلَاقٍ Çoluğunuzu çocuğunuzu Korkudan Hırlık endüşesinden Öldürmeyin. Öldürmeyin Bugün bile bu hala nedir? Bunu soracağım o suyu şey yapmayalım çünkü milletimiz bir çok dağılık <gülüyor> Su içi gelmiyor herhalde daha niye almayacak hatırlıyorsunuz Ondan sonra herkes başına su içmeye Derse girmeden önce herkes ne de yapsın depoyu doldursun وَلَا تَخْتُلُوا اَوْلَادَكُونَ مِنْ اِمْلَعَقٍ Çocuklarınızı doyurma korkusundan korkusundan atmayın öldürmeyin yani insanlar etkilen Araplardan erkek çocuklarını da öldürdükleri toprağa canlı canlı göm, gömdükleri rivayet olunur onların bazıları besleme korkusundan yetiştirme korkusundan dolayı bunu yaparmış. Bugün de bunun ayrı bir şeyi var versiyonu var ne yapıyor insanlar? eee yurttaj yapıyor. Yahut diyorlar ki işte kadının yumurtalıkları bağlanıyor. Artık kadın ne yapamıyor? Çocuk yapamıyor. bunların ne? Sorduğun zaman niye yapmıyorsun? İşte ne diyor? Bakalım. Ya bakamayacağız. Ya işte yetişmeyecek. Yani. Halbuki başbakan dediği gibi en az işte edilecek. Nahnu narzukukum ve iyyahum. Allah sana diyor ki bizle biz onların ızkını biz veririz. Nahnu narzukukum ve iyyahum özellik veren, onlara özellik veren biziz. Yani sizin sorumluluğunuz değil bu. Demek ki bu da haram. Ama yani bir insanın çocuğunu diri diri toprağa gömmesinden daha ağır bir haram var. Çık. O da ne demek ki adamın? Yetişli mesela. Yani yetişli hamza diyen adamla düşünün bir adam var el ayağı, düzgün kalbini kesiyor. Tadiri şey ifadesi yapma insanları pırı, pırı diyorlar yani. Parlak parlak, ele el el güzel güzelle kokuyor. Ama adam yetiş ya hamza diyor. Bir tarafta da bir adam var ki canlı canlı sözünü toprağa gömüyor. Böyle kalmış. Adamı görüyorsun, anlıyorsun be. Böyle de bu yamyamlık olur mu? Böyle de bir iğrençlik, böyle de bir gattarlık, zalimlik olur mu diyorsun. Ama öbür tarafta adam diyor ki yetiş ya hamza diyor. Kalbim ne diyorsun ya? Yani belki başka bir şey kastemiyordur. Halbuki senin oraya da şeyhan adama olan cin, mefret, buz, Peki. tepsi o kadar ağır olmalı ki canlı canlı çocuğu toprağa gömen adamdan daha ağır şey olmayı, fazla olmalı. Peki. Daha ağır olmalı. Ama ne zaman bu seviyeye ulaşır insan şirkin en büyük zulmü zulüm olduğunu öğrenir. Evet. Evet. Yani Lokman Aleyhisselam tutmuş sözünü diyor ki ya nasıl yapıyor çocuğuna? Ya bu ne? Nasıl ediyor? La billah. Allah'a diyor. <gülüyor> Allah İnneş şirkele zulmün Şirk en büyük <gülüyor> zulümdür. Evet. Sen de teyhidi bu şekilde öğrenirsen Allah Resulü Aleyhisselatü sakındırdığı dünyadan ayrılmadan önce söylediği insanları uyardığı en iğrenç haram olduğunu bilirsen Allah'ın ayette ey Muhammed topla onları Allah'ın haram kıldığı şeyleri oku derin size okuyayım dediği en büyük şey bunun en büyük en büyük kara müzik olduğunu bilirsen inan inan yani o hani pırıl pırıl birlikleri aramı gördüğün zaman sesini duyduğun zaman ona böyle şey yaparsın çin diyersin, meslek <gülüyor> diyersin buğze versin, tepki edersin ama bu yoksa adamın güzel tarafı da var kardeşim yani boşta değil, hibnisi var diyebilirsin yani buradaki terazi ölçü arkadaşlar teyit <gülüyor> diyor ki, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشْ نَازِهَا لَمِنْهَا وَمَا بَطَنْ Kötülüklere açık ve gizli fuhşiyete ne yapmayın arkadaşlar Allah'ın adına yaklaşmayın. Emren dedi ki yani, zina etmiyor. Adam zina ediyor. İçki içiyor. Buna bir tepki var. Lan diyorsun, adamla ne hayvan eder? evine içkili içkili geliyor. Bir tanesi de var ki, cükmeli sarıklar 38'de evine giriyor. Ama adam böyle rabuta yapıyor, evde şeyhinde zina açılır. <gülüyor> Hayatı, özelte, birkaç şahzadeler diyor. Bu adama karşı biz niye adam ne mülâiyim, ne tatlı adam böyle mülkiyim? Halbuki tam tersi, yani. Buna kim daha, buna böyle nefret daha ağır olması lazım. Walla taqtulun nefs alti harm Allahu illa bilhak. Allah tarafından sizlere öldürmeli di hak olarak yani izin verdiği hariç ne yapmayın? insanları öldürmeyin. allah Teala'nın hak olarak hakkıyla bize öldürmemizi yani bize derken bu işin başında olanlara izin verdiği bazı nefisler var ki bazı canlar var ki bunlar ne yapabilir? Öldürülebilir, alınabilir. Kim onlar? as Zani Aleyhisselam diyor. Gina eden evli. Sonra Nurtenber. Sonra tatil, sonra, öldüren, tatil. tatil olan, başka ne yapar? Ödüren. Cana. Can. Yani bu üç şeyin dışında nakliyle sabit olan ne vardır? Yani bu üç şeyin dışında Nabal'ı taktikleri öldüremeyiz. Bunun dışında da tabii yöneticiler e, haklı görüntüleri taktığında adamın zulmü arttıysa yeryüzündeki fetadı, bozgulunculuğu arttıysa orada <gülüyor> ne yapabiliriz? Öldürme cezasına, çarptığına bilir. Öldürdüğü zaman ne yapmış olur hakkıyla? Ama yolda gidiyor adam bir tane sıkıldı. Kavga etti. Anasından sövdü. O da çıkardı onu öldürdü. Bu adam onu hakkıyla öldürmüş olur mu? Olmaz. Bu da haramlardan bir tanesi. Çünkü devamlı ayette Zalikum ve sâkum bi İşte Allah <-u> Teala i̇şte size bunu vasiyet etti. Bunu tavsiye etti. Bunu öğretti. Bu haramları işlemememizdi. Leallekum <gülüyor> <gülüyor> ta'kilûn Umulur ki akledersiniz anlarsınız. apaçık bir evet. şekilde anlatıyor Allah Teala. وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلْ يَتِيمِ اِلَّا بِلَّتِهِ <Gülüyor> يَاَحْتَنِ Yetimin malına en güzel şekliyle yaklaşın. Tereften gelen bazı şeylerde diyor ki, yani ticaret yapın onun malıyla. Yetimin malı var. Çocuk da iki yaşında, kundakta bana kalmış. Hatta ya buluğa eşudle. Ne zaman kadar o çocuğun yetimin malını? Bu da <Gülüyor> ergenliğe, ergenliğe, ergenliğe kadar. <Gülüyor> ne kadar? وَأَوْفُ الْكَيْنَ وَالْمِيدَانَ بِالْخِطِ yapın? Teraziyi, <gülüyor> tartıyı, ölçüyü Hı, <gülüyor> ada. adaletle yapın. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا غُسْعَحَا Bizler nefsini taşıyamayacağız. Çünkü ona ne yapmayız? Yüklemeyiz. فَإِذَا قُلْتُمْ şey فَعْضِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا Akrabalarına ne olsa ne adaletli. Doğru olsun. Adaletli olun. tabi اللّٰهِ Allah verdiği verdiğiniz yapın? İşte Allah Teala'nın aldığı anlaşma olarak aldığı sözlerden bir tanesi neydi? Ona şirk. Koşmamak. Allah tala bize bunu hatırlatıyor bu Allah'ın diyor ki Allah'ın ahdini yerine getirin. Lalekum nasa kumbi işte Allah tala size bunları diyor, bunları emediyor. Lalekum tebkeyarun. Umur ki siz ne bazarınız, öğüt alırsınız, düşünürsünüz. Hemen ayetine girdi diyor ki anneha da sıratı mustakimah ve bu benim dost doğru yolum. Bir tane yol var. O da ne? <gülüyor> dost doğru yol. Abdullah ibn-i Mesut radıyallahu anh diyor ki bir yıl aleyhissalatü vesselam oturuyorduk Sevi aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Böyle bir çizgi çizgi diyor. Böyle bir çizgi çiziyor. Sonra o çizginin yanında ne yaptı diyor? Başka çizgiler çizgi diyor. Ve dedi ki bu Allah'ın neyidir? Ne? doğru değil. Bunlar seni nelerdir? Yollar. Diyor. Şey, Bunlar yollar. O bu yollar ne var? Her yolun başında ne var diyor? Şeytan var. Nereye davet ediyor? Ateşe yani. davet ediyor. cehenneme davet ediyor. Yani yol bir tane. İşte Bu ayette bu ayete bakın. Ve ennehazâ surâti mustaqîmâ. Bu benim dostlarım. Yolum. Fettebi'ûh. Ona ne alın? Uyun. Tabi olun. <gülüyor> bu yola uyun. Ve la tettebi'ûs subûl. Hareket ve selam sizin yolların yöndenler vardı. Yollar. Bir tane değil. Çünkü yollar alalete götüren, sapıklığa götüren yollar çok, çok, çok. çok bir Yani şirke baktığınız zaman, şirk ehline baktığınız zaman onların tek bir isminin olduğunu, olmadığını görüyorsunuz değil mi? O başka bir isimle, bu başka bir isimle, o şuculuk diyor, o buculuk diyor her biri neye ediyor? Şirket. Şirke güzel zilli, siz gibi güzel tipli, kendilerinde temiz gözüken adamlar. Ama ne davet edersin? O yollara, o şirke davet ediyor, ateşe davet ediyor allah ki Allah'a salat olsun. Walattebi'us subul. Bu sübüllere, bu yollara girmeyin, uymayın. Onlara uyarsanız ne olur? Tetefarraku bikum anselih. Onlara uyarsanız o yollar sizi Allah Teala'nın sebilinden, o doğru yoldan ayırır Fırkalara ayırır gruplara ayırır Zalikum <gülüyor> nasakum bi İnşallah Teala size bunu tavsiye ediyor, bunu öğütlüyor, bunu emrediyor. La'allekum tettekun umul cinabetiniz. Sakınırsınız, takva sahibi olursunuz. O yollara uymayarak, Allah Resulü çizdiği onun peşinden giderek o dost doğru Uyarak sakınmış olursunuz. Sehel i̇bn bir söz naklediyor. Bu Fethül Mecid'in e, Abdurrahman bin Hasan'ın e, naklettiği bir söz var. Yani gerçekten çok güzel bir söz. Diyor ki Sehli ibn-i ab'illah et bil eseri ve sünne Aleykum bil eseri ve sünne Neydi Aleykum? Arapça dersine gelen arkadaşlar açıklamıştık. <gülüyor> Üzerinize gerek. Sarılın, tutunun, yapışın. Bil eseri ve sünne. Ne sarılın? Sünnete ve Aleyhisselatü Vesselam'dan <gülüyor> ve onun ashabından gelen eserlere. Sözlere, fiillere, sünnetlere sarılın. Sence inni diyor futuğu ki bu, bu tabiinden bir e, zat diyor ki tabiinden tabiinden daha sonra pardon. Sence inni ben şu an duyuyorum korkuyorum. Inne o seyti an kâili zamanin öyle bir zaman gelecek kısa bir zaman içinde öyle bir durum olacak ki ida zeker insanın elbise sallallahu aleyhi ve sallam ve iktidabihi öyle bir zaman gelecek ki çok kısa zaman içinde böyle bir çağ gelecek ki insan diyor peygamberin dikkatinde, Nebi Aleyhissalatu vesselam dikkatinde ona uyalım, ona uyulması gerektiğini söyledikçe diyor ne olur. "Silemi ahvalih zamuhu." onu ne yapacaklar? zammedilir. Selam. Tabii yani, bu alim 280 küsur yıllarda 200 eee pek yılında muhaddis Yani öyle bir zaman yakında öyle bir zaman gelecek ki İnsan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ona uymayı, her, ona her işinde uymayı zikredettiğinde insanlar onu ne yapacak diyor? Zemme edecekler. Ve nesferu anhu ve insanlar onlardan ne yapacaklar? Kaçındıracaklar, uzaklaştıracaklar. Ve nesferu anhu Ve taberre'u minhu Onlardan ne yapacak? Ve insanlar onlardan ne yapacak? Uzaklaştıracak, beni izleyecekler ona. Ve evelluhu onu zillete düşürecekler ve ehanuhu onu böyle alçaltacaklar, küçük görecekler. Yani bu zaman yakındır diyor. Ne zaman bahsediyorum bundan? <gülüyor> yani bundan yaklaşık olarak <gülüyor> 1100-1200 sene önce. Çünkü basiret sahibi bir insan. Aleyhisselatü Vesselam'ın haberleri de böyle. İnsan garip başladı, garip. Yani gurbet bu işte arkadaşlar. Yani insan garip. Şimdi öyle değil mi? Diyoruz ki insanlara, Nebi Aleyhisselatü uyalım. Her halimizde, oturuşumuzda, kalkışımızda, tuvalete girişimizde, çıkışımızda ona tabi olalım ne diyor olur mu kardeşim öyle ya sen bu kadar alim var onlara nasıl açıp da çiğneyip de şey yapıyorsun sen ulemaya evliyaya bir uzatmakla utanmıyor musun sen arkamda hemen bir kulit oluşturup diyor ki bu nedir <gülüyor> Vahabidir, sapıktır uzaklaşın ya bakın bu alim yıllar önce bunu ne yapmış size haber vermiş yani aleyhisselatü vesselamın bu ayette haber verdiği bu yola uymanın bir bedeli var yani bir damga yiyeceksin İnsanlar senden sakındıracak. Sadece gidiyorsun, beş vakit namaz camide kılıyorsun. Hani Şeyh Abu Sa'ad geldik etti ya. Pakistan'da diyor hutbe verdim adam geldi, sonra dedi ki, ''Bana sen vaabil Nereden anladın? Çünkü sen hep huttbede kâlallah kâlallah surlu diyorsun. Vahabiler böyle der. Hani Allah beni surlu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bugün öyle değil mi? Adam namazına bakıyor senin. Ne Senin namazında bir fark var evet. kardeşim. Sen ağır kılıyorsun, ellerini kaldırıyorsun, amin diyorsun, parmağını kaldırıyorsun, oturuşun değişik. Namazın biraz da uzun, sanki sen vahabisin. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> i̇şte sen şafi de olamazsın, tekirle alırsın. Rıverlisin, <gülüyor> Trabzonlusun, sen olsan olsan vahabisin diyor. Mi? Öyle mi arkadaşlar? <gülüyor> o yüzden yani bir bedel Bu lazım. Yani bunu Bununla karşılaşmamız normal bir şey. Bunu yapmayın? Bununla gozulmayın, bunu küçümsemeyin. Sonra müellif devam ediyor ki Kâhile ibn İbn-i biliyorsunuz Abdullah ibn-i Mes'ûd Ebu Abdurrahman Hicri 32. yılda vefat etmiştir. Tâbenin büyüklerinden bir zat diyor ki men arada en yanzura ila vasiyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim Muhammed aleyhissalatu vesselamın vasiyetine bakmak isterse elleti aleyha خاتمه khatimuhu üzerinde mührü olan yani kapatmış mührü basmış ondan sonra da artık değişmemiş olan vasiyetine bakmak isterse fel yakrak kavlehu ta'ala Allah ta'ala'nın mühsül kavlini şu ayetini okusun. Hangi ayet? Deminden okuduğumuz ayet. Deminden okuduğumuz ayet. O ayette de dedik ki Allah barajı cekûr ta'alâ harram aleykum elinizde Rabbinizin haram kalı şeyleri okuyayım diye bildirdiği ayet. Yani bizler biliyoruz Aleyhisselam bir vasiyet ne yapmadı? Özel bir vasiyet bırakmadı. Bıraktığı bir şey var o da ne? Ve diyor? bir şey bırakıyorum bir rivayette. O nasıl kısır, Benden sonra ne yapmasınız? Kapıtmasınız. Ne o arkadaşlar? Allah'ın Allah kitabı. Başka bir rivayette Allah'ın kitabı ne? Sünefim diyor. Abdullah da bu rivayetlerde peygamberden duyduğu bu sözlerden dolayı bir şey çıkartıyor. O da ne? Peygamber ne yapmıştır bunu? Vaziyet etmiştir. Çünkü peygamber aleyhisselatü vesselam gelen manada kendinden sonra neyi bıraktığı vakit etti. Allah'ın kitabını vakit etti. Allah'ın kitabında ne var? Bu ayet var. Bu ayette de en önemli olan en büyük olarak dediğimiz halat Allah'a ne yapmak? Çift koşmak. Bu adeti Tirmizi rivayet ediyor. Bu Hacı Hasen diyor. Ve elif devamına Muaz bin Cebel'in hadisi getiriyor. Muaz bin radiyallahu anh. Bu da Abdullah İzmir Mesih gibi Ebu Abdurrahman. Künyesi bunun ney? Ebu Abdurrahman. Bu da Hicri 18. yüzyılları var. Hicri 18'de vefat etmiş bir sahabe. Hücrem Mertesan'ı işte. Al Muallid e Jemal radiyallahu anfal Muallid e Jemal diyor ki, "Kuntu radifen Nabi sallallahu aleyhi ve sallam ala himal. Nabi aleyhissalatullah arkasına oturmuştu, eşte üzerine. Yani aleyhissalatullah sallam mütevazı bir adam, mütevazı sahibiydi. Eşte demilmiş, devre demilmiş. Arkasına bir adam dalmış. Da yani böyle bir şey yok, bu benim makam aracım Peygamber'im. Tamam. Bunun arkasına adam almam, öyle bir şey yok, tevazu, mütevazı. Aleyhisselam, al-bazaade iman diyor. tevazu sahibi olmak imandandır. dedi ki Aleyhisselam, "Ey Muaz, efedri ma Allah'ın kulları üzerindeki hakkı biliyor musunuz? "Sana hakkul ibad ala Allah." kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? Baz ne diyor? Sahabenin ahlakı nasıl oldu? Allah'ın Allah'ın adı. Allah. Yani öyle şey yok, tabiri, yani atlamak yok yani. Allah Aleyhissalatü vesselam, bu, bu günümüz hangi gündü? Hac günü? Hepsi biliyor hangi gün olduğunu, ne diyor? Allah'ın Allah Allah. Allah. Ki Bu ay hangi ay? Allah'ın adı Allah Allah. Resulü alem. Saygı var, edeb var, ahlak var. Ama şimdi günüm, günümüzün ilim talebelerinde ne var? daha hoca bir ayet başına söylemedi, hemen hareket böyle atlıyor. Niye işte, yani biz de tamamlayalım. Sağabeyi günü soruyor hangi aydayız diyor Allah ve Resulü a'lem bu sahabeler yani, yani bir ahlak peygamberin ahlakı ondan öğrenmişler Allah ve Resulü a'lem Allah ve Resulü daha iyidir. diyor ki aleyhissalatü vesselam hakkullahi alal ibad Allah'ın kulları demek olan hakkı ney en ya'budu ne, ya ne ona ibadet etmeleri fela yusikubihi şey'en ve hiçbir şey ona ortak koşulmamalı. Yani Allah da onların deyince, "Lema halaqtu'l cinne ve'l insa illa liya'budun." başında mesluhu etsen. Allah'ın üzerindeki hakkı bu. Daha kul Allah. Kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Diyor ki, ne "Allah uazib men la yushrik bihi Ona ortak koşmayanlara atmaz Allah'ın. Azap etmek üzere kulların Allah üzerindeki olan bir hakkı. Hep Hak. yani diyor ki Allah-u Teala'nın üzerine hiçbir insan hiçbir mahluk bir hak ne yapamaz? Mütleyemez. Ancak bu hakkı yani Allah-u aban insanlara verir. Burada da ne yapmış Allah-u Teala bu hakkı? Kullarına vermiş. Ama muhteşemde ne diyor? Kullarına ne diyor. Allah'ın üzerine ne yapabilir? Haklarına ne yapabilir? İstenebilir. Yani de bakın. Kultu ya Resulallah Boğazi'nin Cebeli ey Allah'ın Resulü Efele ubeşşirun nas Duydun bunu İnsanlara bunu müjdeleyeyim mi? Çünkü çok güzel bir müjde değil mi? Cennete girdik artık Kal Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki La tubeşşirhum Onlara ne yapma? Müjdeleme Buna haber verme Seyettekilu Zaten onlara bunu müjdelerken Hemen der ki cennete girdik derler Kendisi karart ederler. Yani sevgiler buna güvenirler. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Bu hadiste birçok faydalar var. Ee, bu hadisle ilgili faydaları ve kitabın sonundaki meseleleri önümüzdeki hafta ki derse ee, tecil edip tecil ediyoruz. Subhanakallahumda ve hamdik. <gülüyor>